Dört bir taraftaki iklim hareketleriyle birlikte dünyanın ekseni değiştiriyoruz. Aa! Günaydın Mahir, merhaba. Günaydın hocam, günaydın Can. Günaydın. Nasıl gidiyor? Bizi bilgilendir bugün ve özellikle de yarın hakkında biraz lütfen bilgilendirir misin? Gayet iyi gidiyor. Ee, epey artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik gibi bir durum var programın. İşte bugünkü program sonra yarın sabahki program sonra da yarın sabah hep beraber İstanbul'un ve Türkiye'den gelen ekoloji hareketlerinin önemli bir bölümüyle beraber Kadıköy'e gidiyoruz. Şimdi ee, Şeyden bahsedeyim. Dün burada e, Birleşmiş Milletler İklim Sekreteriyası'nın başındaki Cristiano Figueired vardı. E, Grimkis Bursarası e, yöneticisi Kumi vardı. Onların önemli konuşmaları oldu. E, belki biraz onlardan bahsetmek gerekir. Hı hı. E, sonraki basın toplantısında en benim çarpıcı bulduğum noktalardan bir tanesi şuydu. Hazırda eylem günden önce söylemekte fayda var bence. E, Cristiano Figueired'e Vericilerden bir tanesi işte, şey sorusunu sordu. Yani gezi olaylarıyla ilgili düşüncesini sordu. Kürkentçi de kendisinin bile düşünülecek bir sekreterisinden olduğunu e, ve burada resmi bir ziyaret için olmadığını, tüm dünyadan işte İstanbul'a gelip e, iklim değişikliği konusunda bir şeyler yapmaya çalışan gençlerin e, hareketini, eylemini, e, zirvesini ziyaret etmek için burada olduğunu söyledi. Ama bunu söyledikten sonra da şunu söyledi. Bu meseleler hakkında yorum yapmam benim elbette doğru olmaz. Ama e, şunu şu kadarını garanti edebilirim dedi. Eğer iklim değişikliği konusunda adım atılmazsa e, bu hareketlerin kat ve kat fazlasını misliyle e, yaşamamız e, mutlak olur, kaçınılmaz olur. E, bunu söyleyebilirim. E, tüm hükümetlere söylediğim gibi Türk hükümetine de Türkiye hükümetine de bunu iletebilirim dedi. Evet. Bütün dünya patlar dedi zaten. Bütün dünya patlar dedi. Evet. Evet. evet. Çok önemli bir şey. Fakat bu şimdi elimindeki gazetelere şöyle bir bakıyoruz. Christian, Christina Figeres'in bu konuşması ve bu konudaki şeyler pek yer almamış medyada gibi görünüyor yerleşik medyada. Neden acaba? <gülüyor> Onu bilmiyorum. Siz söyleyin bana gazeteci olarak. <gülüyor> Bilmiyorum ki biz. Belki de otosansür yapmışlardır. Ya yapmaz. E, Türkiye medya öyle bir şey yapmaz. Yapmaz evet doğru. Evet, Örneklerini evet. görmedik. A ayrıca tak e, e, Figeres'ten başka e, Kuminaidun'un basın toplantısında da ayrıca bulunduk. Biz e, dün e, Greenpeace'ten e, Cezayir'de çok önemli e, bize de çok önemli görünen şeyler söyledi. Onu da bugünkü medyada pek göremiyoruz ama belki yarın yer alacaktır ayrıntılı bir basın toplantısıydı ama bizde de bugün hemen 10 ile 10.30 arasında bir bölümünü yayınlayacağız. Çok önemli geldi bize hem gezip arka hem de şeyle ilgili söyledikleri genel iklim değişikliği. Çok önemli konuştu evet. İklim hareketiyle ilgili o da çok önemli açıklamalar yaptı. Burada da çok önemli açıklamalar yaptı. Bir kere şunu söyledi. Türkiye'deki kömür karşıtı hareketlerden bahsettik Kuminay'da ve şöyle konuştu. Türkiye'deki kömür karşıtı hareketler yani bu herhangi bir şey olmadan, uluslararası camiada hiç bilinmezken başladı ve hiçbir şekilde işte hani Türkiye'den yönlendirilen komplo teorilerine karşı konuştu. Hiçbir şekilde kimsenin haberi yokken zaten vardı. Gerede insanlar 5 yıldır direniyordu. Halihazırda direnmeye devam ediyorlar. E, bu gibi komplo teorileri o yüzden e, ne kadar saçma olduklarına dikkat çekti bu şekilde. Evet. E, durum bu şekilde. Yani e, burası gayet iyi bir şekilde ilerliyor. E, yaklaşık 600 kadar genç iklim aktivisti, iklim lideri artık nasıl adlandırırsak bunları ee, çok yoğun bir program içinde çalışmaya devam ediyorlar. Herkes kararlı. Ee, şunu söyleyebilirim. Yani iklim değişikliği belki işte yani Kıraat şifasız olarak Çağımızın en büyük tehlikesi çünkü dünya üzerindeki Yaşamı doğrudan ilgilendiren bir şey ama e, Postu pahalıya satma konusunda herkesde bir e, fikir birliği var. E, yaşamı korumaya yönelik de Çok ciddi bir çaba var gençler arasında. Özellikle yarın da bunun bir e, örneğini göreceğiz. Kadıköy'de e, Türkiye'deki kömür karşıtı, e, herif karşıtı, nükleer karşıtı hareketler birleşiyorlar. İklim değişikliğine dikkat çekmek amaçlı ve iklim değişikliği konusunda e, sürdürülebilir çözümler e, talep etmek için e, buluşuyorlar. Saat 3'de, 3.30'da üç Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde oradan bir e, yürüyüş olacak Kadıköy Meydanı'nda. Sonra da bir konser olacak, konser ve konuşmalar olacak. E, ...buradan da önemli sayıda genç iklim aktivisti oraya e, katılacak bunu da söyleyebilirim. Evet bu yani bayağı e, İstanbul'da biraz da tarihin verdiği bir ilginç bir şeyle... ...kavşak sonucunda tarihin getirdi, şansın getirdi. Dünyanın en önemli e, iklim e, hareketi, e, gençlerin hareketi ile... Türkiye'nin en önemli gençlerin yürüttüğü başkaldırı hareketinin tam bir buluşmasına tanık olduk. Bu da <gülüyor> e, az buz bir şans değildi yani. Evet bunu böyle değerlendirmek lazım. Bir şans olarak düşünmek lazım bence de. Evet. O, o, biz de şimdi yarın da e, Kumin şeyini e, Dünkü bu senin de sözünü ettiğin şeyleri basın toplantısında da kısmen söyledi ve soru ve cevaplarla çok ayrıntılı bir konuşma oldu. Onun ana hatlarını da yarın e, Cumartesi günü bu Kadıköy buluşmasından önce radyodan da 10.30 ile 12 arasında yayınlayacağız zaten. Bunu da buradan şimdiden bir kez daha duyurmuş olalım. Mahir çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere ben gelsin. teşekkür ederim dinleyen e, herkesle yarın buluşmak üzere diyorum hoşçakal iklim için dört bir taraftaki iklim hareketleriyle birlikte dünyanın eksenini değiştiriyoruz